Allahumme allimne men yenfejne ve bima allemtena vazirne almen bi rahmetike ya hanar rahmi emma ba'd iki hafta mukaddime yaptık fıkıhla alakalı inşallah bu hafta Kitab-u başlayacağız demiştik inşallah Kitab-u bittikten sonra Kitab-u geri döneceğiz Allah'ın izniyle ama eksiklerimiz olan bölgeden başlayacağız dedik Kitab-u Salah'a Bismillah deyip başlıyoruz bu hafta inşallah As-Salah lûgatta Arapça lügatında dua manasındadır. Yani namazın Arapçadaki karşılığı salâ. Ama Arapça lügatındaki bir manası da nedir? Duadır. Bu cumhuru e, lügat ehlinin cumhurunun görüşü budur. Çoğunluğunun görüşü budur. قال الله تعالى Allah Azze ve Celle bir ayette şöyle söylüyor. وصلي عليهم. Ey odû lehum. Yani onlara salat et onlar için dua et manasında. Ve قال sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: "İza da ehadukum felligif fe in kana Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem biriniz davet edildiğinizde yeme bir şeye davet edildiğini icabet edilsin oruççu da olsa diyor. "Felyusalle" ay lidu li sahib et Yani yemek sahibinin çağrısına icabet etsin. Burada da kelimesi gene çağırmak. Dua manasında. Yani o kastımız o dua değil. Arapça da'a çağırma manasındaki. Ve fil istilah yani istilahtaki manası da ette'abbudu lillahi te'ala. Allah'a ibadet etmektir. Neyle? Bil akvali vel af'al. Sözlerle ve fiillerle Allah Azze ve Celle'ye e, ibadet etmektir. Neyle? Bit tekbir. Tekbirle işte selamla ma'niye niyetle beraber ve bazı özel şartlarla beraber Allah'a ibadetin bir çeşitidir. malum. Peki dindeki yeri nedir? Yani namazın dindeki yeri ve önemi bununla ilgili inşallah hadisleri sarf edeceğiz. Birincisi ne bir salatu selam buniyal islamu alaikumsin. İslam 5 şey üzerine bina edildi. 5 şey üzerine bina edildi. Şehadetu en la ilaha illallah ve en Muhammedur resulullah. Burası malum. İkincisi ve ikametu salih. Namazı ikame etmekle ve zeka zekatı vermek ve salmi ramadan ve haccil beyt. Ramazan oracı ve Kabe'yi tavf etmek. Bu hadisi de buhari ve Müslim tahric etmişler. Yani çıkarmışlar, ikisi de rivayet etmiş. gene başka bir hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söylüyor. Bu hadiste Müslim'in tahric ettiği, sahihinde çıkardığı bir hadis. Ebu Davud ve Nesai rivayet etmişler. İnne beyner raclu ve beynel şirki vel kufri kişi ile küfür arasındaki şey terk-i saleh namazın terkidir diyor nebi sallallahu aleyhi ve Başka bir hadiste gene nebi sallallahu aleyhi ve sellem elahudzı Bizimle onlar arasındaki ahit söz namazdır diyor. Fe men kefer. Kim onu terk ederse küfretmiştir diyor. Bu hadiste de Tirmizi'nin sahihinde çıkardığı Nesani ve İbn Mace'nin rivayet ettiği başka bir hadis. Abdullah İbn Şakik tabiinden şöyle söylüyor. Kana ashabun nebi sallallahu aleyhi ve sellem la yaravna şey'en minel amali terekuhu, terkuhu kufran gayri saleh. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, ashabı namazın terkinden başka hiçbir ameli küfür olarak saymazlardı. Yani namaz Allah'ın dinde bu kadar önemli bir amel. Bu rivayeti yapan da sahih isnapla tirmizidir. Abdullah İbn Şakik'ten bunu rivayet etmiş. Burada da ney mevcut? Sahabenin icması mevcut. Namazın küfrü noktasında. Birazdan gelecek zaten. Gene namaz nedir? Bu dini direğidir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söylüyor. Ra'sul emru l-islam. İşin başı ne? İslam. Ve umudahu, umuduhu salah. Direği de namazdır diyor. Ve zirvetu senamihi el-jihad. Onun zirvesi de ne? Cihattir. Allah yolunda savaşmaktır diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Gene başka bir hadiste Nebi sallallahu aleyhi şöyle diyor. Kulun kıyamet günü ilk hesaba çekileceği şey namazdır diyor. Fe in Eğer o eğer oradan salaha ererse yani hesabını düzgün verirse kurtuluşu erir. İflah olur diyor. Ve in fesadet Eğer o da ifsad olursa onun hesabını veremezse de hüsran olarak kaybeder diyor. Gene Nebi sallallahu başka bir hadiste namaz için şöyle diyor Vaculat qurratu ayni fi's Gözümün aydınlığı da namazda kılındı. Hani üç şey dünyanızdan sevilenler hadisi var ya. Kadın, güzel koku ve gözümün nuru namaz. Nebi sallallahu namazı göz nuru olarak, göz aydınlığı olarak ifadelendirmiş. Gene Nebi sallallahu aleyhi ve vasiyetinde şöyle söylüyor. Size ve çocuklarınıza, hükmünüz altındakilere namazı emrediyor. Namazı tavsiye ediyor. Onu vasiyet ediyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Namazın başka özellikleri var. farz Kur'an'da en çok zikri geçen farzdır namaz. En çok zikredilen, Allah azze ve sellem en çok zikrettiği farz, farzın ilkidir, evvelidir. اَنَّهُ اَوْوَلَ مَا اَوْجَبَ اللّٰهُ عَلَىٰ اِبَادِهِ مِنَ الْاِبَادَةِ Allah Azze ve Celle'nin kullarına vacip kıldığı ilk vaciptir. ilk farzdır. Bu da tabi ki iki kısımdır namaz. Nedir o? Fardun ve tatavu. Bir farz olan bir de nafile olan kısmı var. Farz olan huvellezî men terekahu amiden kâne asiyen lillahi Azze ve Celle. Kim? işte o farz olanı bilerek, kasıtlı olarak terk ederse ne olur? Allah Azze ve Celle asi وَهُوَ نَوْاً O da iki çeşittir. فَرْضُ عَيْن Yani her bireyin üzerine farz olan namaz. Bu ifadeleri senelerdir biliyorsunuz hızlı geçeceğim inşallah. Yani her Müslümanın yapması vacip olan şey. İkincisi farz-u kifaya, cenaze namazı gibi bir grubun yapmasıyla diğer grubun üzerinden kalkan farz. وَالْتَطَوْوُ O da nafile namaz. O da nedir? هُوَ مَا لَا يَكُونُ تَارِكُهُ عَمْدًا عَاسِنًا لِلَّهِ Onu bile bile terk eden kişi ne olmaz? İsyankar olmaz Allah katında. Niye nafiledir sonuçta? Yaparsa ecrini alır, yapmazsa bir ceza Allahuze ve celalel onun için bir vaatte bulunmamıştır. 5 vakit namaz. Bu namaz şimdi çeşitlerini sayacağız. İlk gör ilk işleyeceğimiz 5 vakit namaz. Hükmü tariku's saleh. İşte ihtilafın olduğu bu haftaki asıl meselemiz. Namazı terk eden şahsın hükmü. Tariku's saleh lehu haleten 2 hali vardır. Namazı terk edeni İmma en yetrukaha jahidan li fardiyatiha munkiran li wajibiha inkar ederek onu farzın inkar ederek terk eden ve imma en yetrukaha tahavunan aw ya da tembellik gevşeklikten dolayı namazı terk eder. Ama ne yapıyor namazın vacip olduğunu da ikrar ediyor sadece tembellikten kılmıyor. Tariku's salajehudan namazı juhd ederek yani inkar ederek reddeden burası malum bu adam ne Bu adam katı en katı kafirini yani Allah'ın kitabında en açık olan farzı, en çok zikri geçen farzı ne yapmıştır? İnkar etmiştir. İhtilafın düştüğü nokta neresi? Tarih-i s-salâ tekâsûlen ve tehevvûnen. Yani gevşeklik göstererek, tembellik yaparak namazı terk etmek. La yehteliful muslimûne enne tarh-i s-salâ amden. Yani hiçbir Müslüman ihtilaf etmez ki. Nedir namaz? Yani... Müslüman üzerine özrü olmayan farz kılınmış en büyük farzdır öyle değil mi? Adamu bunu ve akbarul kebir günahların en büyüğü yani mahsiyetlerin en büyüğüdür namazı terk. Burada ittifak var. Burada ihtilaf yok. ve en ithmuhu indallahi azam min ithmi katlennafs mesela o namazı terk etmek Allah katında bir nefsi haksız yere öldürmekten daha büyük bir günah. O kadar büyük günahların hepsinin üstüne ثم اختلف اهل العلم في حكمه على iki kavil üzere iki görüş üzere ilmi ehli ne yaptılar ihtilaf ettiler. El avvel dediler ki انه فاسق عاص مرتكب لكبيره büyük günaha idrak etmiş büyük günaha dahil olmuş fasık asi bir kuldur dediler namazı terk eden. ama kafir değil. Ve leysa bi kafir olmaz dediler. Ve bihi qala el ekserun bu görüşe gittiler. Ulemanın çoğunluğu ekserisi bu görüşe gittiler. وهو مذهب الثوري سفيان الثوري المذهبي وابي حنيفه ابو onun mezhebi ve ashabu aynı şekilde onun ashabı ve Malik ve Şafi'i fil meşhur anhu ondan meşhur olan görüş çünkü zıttına da bir görüş var o Ahmed fi ihtira rivayetin İmam Ahmed'den iki rivayet gelmiş bir kafir olacağına bir de kafir olmayacağına iki rivayetten birine göre kafir olmaz Elthani, ikinci görüş, ennehu kafirun kharicun anil milletil islam, islam milletinden çıkan bir kafir olduğu görüşü. Ve ve mezhebu Sa'id ibni Cubeyr, haccacın şehit ettiği var ya, tabiinin büyüklerinden, Sa'id ibni Cubeyr. Ve şi'bi, tabiinin gene büyük alimlerinden, ve İbrahim el-Nekai, ve Evzai, ve İbn-i Mubarek, Abdullah ibn-i Mubarek, ve İzhaq ibn Rahavayh, ve Asahhu rivayeteyn al Ahmet. İmam, İmam Ahmet'ten gelen iki rivayetten sahih olana göre de ne olur? Kafir olur. Gene İmam Şafi'nin mezhebinde iki görüşten bir tanesi. İmam Şafi'nin gene ona atfedilen bir nokta gene namazı terk edenin kafir olacağı noktasında. Ve Hakahu İbni Hazm an Ömer İbnül Khattab ve Muad bin Cebel ve Abdurrahman bin Af ve Ebu Hureyla ve Garim mine sahabe İbni Hazm'da Yine bu görüşün sahabeden Ömer İbnül i Muaz bin Cebel'in ve Abdurrahman bin Avf ve Ebu Hureyre'nin namazı terk edenin kafir olacağına dair görüş belirttiklerini anlatmış İbni Haz'ın. Nerede bu nakli yapmış? Ee, onun şey kitabı var. El-İnsaf kitabı var. Orada İbni Haz'ın bu, e, bu görüşlerinden bahsetmiş. Şimdi biz bu iki fırkanın delillerini kıyaslamaya çalışacağız. Yani bu fırka kafir olmaz diyenler hangi nasları delil edilmişler, kafir olur diyenler hangi nasları delil edilmişler ve sonunda da racih görüşü tercih edilen görüşü inşallah ortaya koyacağız dediler ki tekfirden men edenler قَدْ ثَبَتَ لَهُ هُكْمُ الْإِسْلَمْ بِالدُخُولُ فِيهِ فَلَا نُخَرِّجُهُ عَنْهُ اِلَّا Yani İslam'a girişi, yakınla sabit olan bir kişiyi başka bir yakın gelene kadar İslam'dan çıkarmayız Sonra da şunu delil edindiler. Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez. Bundan gayrısını ise dilediğini affeder. Yani dediler ki namazın terki şirk değil. O yüzden Allah Azze ve Celle dilerse ne yapar? Affeder dediler ve Allah Azze ve Celle'nin bu kavlini istihdilal ederek, delil edinerekten kafir olmayacağını söylediler. Onları tekfir edenler onların bu deliline şöyle cevap verdiler. Yani namazı kılmayı terk eden tekfir edenler şöyle cevap verdiler. Bi enne'l ayate la tunafi kufre Bu ayet namazı terk edenin küfrünü nefyetmez, iptal etmez ve inne'n nebi sallallahu aleyhi ve sellem قال ve bayne'ş şirk kişi ile şirk arasındaki vel kufre terkussala ne var? Namazın terki var. Yani nebi sallallahu aleyhi ve sellem namazın terkini ne olarak isimlendirdi? Şirk Allah da ayette şirki Allah affetmez dediğine göre demek ki ayetle hadisin bir çelişir tarafı yok. O zaman bu tekfir etmeyenlerin bu ayeti istidlal edinmeleri doğru bir istidlal değil. değil. Bu konuda ne yaptılar? Onların bu görüşünü çürüttüler. Onlar tekfir etmeyenler gene şu hadisi şey yaptılar kendilerini istidlal edindiler. <Sessizlik> Men kâle la ilahe illallah de cenne. Kim namaz, la ilahe illallah derse cennete girer hadisini ve dediler ki burada namaz şartı yok bu hadiste dediler. Hadis Muaz bin Cebel'den geliyor. "Annen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal: Ma min abdin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammeder Rasulullah illa harramahullah 'alan nar." Hiçbir kul yoktur ki la ilaha illallah Muhammed Rasulullah desin, Allah onu ateşi haram kılmasın. Yani Allah bunu diyene ateşi haram kılmıştır diyor. Cehennemde ebedi kalmayı tabi ateşi haram kılmıştırdan kasted ebedi şekilde kalmayı Allah azze ve haram kılmıştır. Başka Ubade İbn Sabit'ten bir rivayet daha geliyor. Onların istidlal edindikleri hadisler. Men şehide en la ilaha illallahü la şerike leh. Kim Allah'ın hiçbir ortağı, şeriki olmadığına şahit eder birlerse tevhid üzere. Ve enne Muhammeden abduhu ve rasulü, Muhammed de onun kulu ve elçisidir şeklinde şahit ederse. Ve enne İsa Abdullah ve resuluhu. Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna İsa'nın şahit ederse. Ve kelimetu alqaha ila Meryem ve ruhun minhu, ...Meryem'e alka attığı bir kelime olduğuna... ve ...ondan bir ruh olduğuna itikad ederse... ...Vel cennetü haq... ...Vel nârü haq... ...Cennet de cehennem de gerçektir diye itikad ederse... ...Adhalehullâhul cennet... ...Ala mâ kâne min amel... ...Hangi amel üzere olursa olsun... ...Allah onu cennete sokar hadisini denil getirdiler. Dediler ki bakın bu hadiste de gene ne yok? Namaz şartı yok dediler. Gene Muaz bin Cebel'den gelen... ...bir başka hadis var. Bu hadiste sahih Ebu Davud tahric etmiş... Kim kanı akhir kelamı son sözü şu olan la ilahe illallah tahalal da cennet. Son sözü la ilahe illallah olan cennete giren hadisini kendilerine istidlal edindiler. Ve tekfir edenler namazı terk eden tekfir edenler onlara şöyle cevap verdiler. Bi enne hadhih nusus ve ma fi ma'naha ala kismin. Bu ve buna benzer hadisler iki kısımdır dediler. İmme ammun mahsusun bil ahadis edall Yani bunlar am olan, genel olan şeyler. Yani namazın terki ne? Khas bir mesele. Şimdi la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dinin özeti. Öyle değil mi? Halbuki bunun içinde birçok şart var. Öyle değil mi? Namazı kılmak da bu şartlardan bir şarttır dediler. Yani sizin getirdiğiniz bu hadisler bizim söylediğimiz kavli çürütecek boyutta değildir diye onlara cevapta bulundular. Bu tekfir etmeyenler tamam dediler burayı da geçtiler tamam bu da delil olmadı şu delilimizdir dediler ennallaha teala yehrucu minennari mellem ya'mel hayran kat hiçbir hayır amel işlemese de Allah azze ve celle birilerini ateşten çıkaracağına dair ne yaptı Allah azze ve celle vaatte bulundu o da şu hadisten feyakulun diyecekler ki rabbena ehricna min emretina ya rabbi bizi bu işimizden çıkar buradan bizi çıkar فَلَمْ يَبْقِي فِالنَّارِ اَحَدْ ف۪يهِ خَيْرٍ Yani hiç kimse kalmayacak ateşte. Ufacık bir hayrı dahi olsa. قَالَ ثُمَّ يَقُولُ اللّٰهِ Sonra Allah diyecek ki yani Allah Azze Celle, meleklere diyor şefaat edin. Aynı şekilde peygamberlere şefaat edin diyecek. Ve müminler şefaat edecekler. Ve bak ya rahimi Melekler, peygamberler ve müminler şefaat ettikten sonra rahmetlilerin en rahmetlisi kalacak. Allah Azze ve Celle diyecek ki فَيَقْبِدُ قَبْلَةً مِنَنَّا نَاسَن Allah insanlardan bir kabza. Kabza Arapça şu. tamam Bu şekilde alma. Allah ateş ehlinden bir kabza çıkartacak, insanlardan alacak. لَمْ يَعْمَلُوا لِلَّهُ خَيْرًا قَدْ Yani şu kadar bir parça dahi hayır işlememişler. Öyle kişileri sırf imanlarından dolayı Allah ne yapacak? Ateşten çıkartacak. Bu hadisi istidlal ettiler ve dediler ki bakın namaz kılmasa da adam bu şehadeti yerine getirdiği için Allah onu affedebilir dediler. Peki namazı namazı terk edeni tekfir edenler nasıl cevapladılar? Bien nasalat leyset dakhilatu fi umum kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem lem ya'mal khayran kat. Namazı terk eden bu hiçbir hayır işlemedi kavlin içine girmez. Çünkü namaz imanın şartlarındandır dediler. Yani bu nafile kendinin yapacağı bir hayır değil camları açın. Nafile kendinin yapacağı bir hayır değil. Asıl ne? İmanın aslı tevhidin aslı şartı olduğu için Allah Azze ve Celle ne yaptı namazı? E, Fars kıldı. Terkinde şirk, şirk kıldı dediler. Ve şöyle dediler. Şu ayeti getirdiler. يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ اَيْلَى السُّجُدِ فَلَا يَسْتَتِيَوْا O gün Rahman ne yapacak? sak Neresi ahi? Burası değil mi? Bacak yani. O gün Rahman bacağını açacak ve onları şeye çağıracaklar secdeye çağıracak diyor Allah Teala. Fe la yastet'un onu güç yetiremeyecekler. Khaşiyatan abusaruhum terhaquhum zille. Zilletli bir şekilde bakışları kendilerine dönecek yani korkudan bir korku kaplayacak onların bakışını. Vakat kanu yudu avna ila sucud ve onlar sağlam iken secdeye çağrıldılar da secde etmediler. Yani kıyamet günü o imtihandan neden geçemiyorlar? Dünyada namaz kılıp secde etmediklerinden dolayı. Bu ayette de Kalem suresi 42 ve 43. ayet. İşte bu ayeti getirdiler ve sizin söylediğiniz ile bizim kavlimizin çelişir bir tarafı yok. Bu hadisler delil olamaz dediler. Gene merfu olarak Ebû Hureyre'den rivayet edilen bir hadiste hatta izâ feragallâhu min el-kadâ'i Allah çıkar ve kullar arasında hükmeder. Öyle değil mi? و أراد أن يخرج برحمته من النار من أراد أن يخرج ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله و الله عز وجل أتى أهل النار لا إله إلا الله yerine getirenleri ne yapar çeker çıkartır أمر الملائكته أن يخرجهم أن يخرجوا أن يخرجوهم و الله عز وجل onları çıkarmalarını emreder ateşten Feyarifunhum bi alamati a'ar-i sujud malakeler onları alınlarındaki secdeden secde izlerinden tanırlar cehennemde. Yani bakın namazın önemi bu hadiste var. Gene hani on kurtulacakların namaz kılanlar olduğunun delili var burada. Yani bu bu tarafın bu taifenin kafir olmaz diye iddiada bulunan ve bazı deliller getiren taife Bu La İlahe İllallah Muhammed Resulullah lafzın içinde namazı görmedikleri için hataya düşüyorlar. Halbuki namazın terki bu La İlahe İllallah bozan ney? Unsurlardan bir tanesi. O yüzden bu hadisler kafir olmasını engel değil. Gene tamam dediler bunu da geçtik bu da delil olmadı gene kimden gelen hadis Ubade İbni Sabit'ten Samit'ten gelen hadisi delil getirdiler. Şöyle diyor: "Hamse salavat iftaradahu'nna Allahu ala ibadihi." 5 vakit namaz Allah kullarına farz kıldı. "Famen laqiyahu bihinna lem yud' minhunne şey'en kim Allah'la karşılaştığında ondan hiçbir şey kaybetmediyse ne? Yani eksiksiz yerine getirdiyse. "Laqiyahu ve lehu 'indehu ahdun Allah'ın üzerine ahd nedir? Onu cennete koymasıdır. وَمَنْ لَقِيَهُ بِهِنَّ Kim de Allah'la şöyle karşılasıysa وَقَدْ اِمْتَقَصَّ مِنْهُنَّ شَيْئًا İstiğfafen Hafiflik yapmış ve namazında eksiklik yapmış. Tamam. Namazında aksak, aksaklıklar yapmış. بِحَقِّهِنَّ لَقِيَهُ وَلَا اَحْدُ لَهُ اِنْشَاءَ عَذَّبَهُ وَا اِنْشَاءَ غَفَرَ لَهُ Eğer Allah dilerse onu affeder, dilerse bağışlar Şey, dilerse bağışlamaz. Bu hadis nerede geçiyor? Bu hadis racih olan görüşe göre zayıftır. Bir hadis. Senet bakımında. O yüzden bununla istilal edilmek ne değil? Doğru değil. yani Cumhur'un usulüne göre bu hadis hüccet olmaz. Çünkü hadisin senedi nedir? Zayıftır. Gerçi Elbani buna sahiptir demiş ama. Yani Elbani'nin hadis senetlerindeki zaten ona yapılan tehditler oldukça fazla diğer e, racih olan görüşe göre diğer uleman muhaddislerin e, belirttiklerine göre bu hadis senet bakımından zayıftır. Bunlar da bu şekilde cevaplardılar. Bu hadisin sıhhatin olmadığını söyleyip itirazda bulundular. Gene başka bir hadis. Dediler ki tamam bu sizin getirdiğiniz küfür. İşte kişiyle küfür arasında namazın terki vardır hadisleri var ya buradaki lafızların hepsi el-kufur lafızları küçük küfürdür dediler. Yani şari, şeriatı koyan Allah Azze ve Celle bu küfür lafızlarıyla büyük küfrü, İslam'dan çıkartan büyük küfrü kastetmedi dediler. Niye? Biz biliyoruz ki birçok hadiste küfür lafzı geçmesine rağmen bunlar nedir? kişi dinden çıkarmaya. Ne gibi? Subabül muslimi fısukun vakkati aleyhi kufru. Müslümana söylemek fısk Onla savaşmak küfürdür diyor. Halbuki müminlerden iki defa savaştığında diyor değil mi ayette? Veya işte eee what is huma bihim kufr. İki şey vardır insanlarda onlar küfürdür. Et tanifin neseb ve niyahatü alel meyt. Nesep söylemek ve ardından ağıt yakmak, yaka paça yırtmak. Bunların hepsi neye hamlediliyor? Küçük küfre hamlediliyor. Onlar dediler ki bu namazla ilgili hadisler neye hamledilir? Küçük küfr'a hamledilir. Tekfir edenlerse dediler ki şu sayacağımız nedenlerden dolayı bu kavil doğru değildir. Bu görüş doğru değildir. Ne? Birincisi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem caale salatu hatta fasilan beyne'l iman. Nebi sallallahu imanla küfrün arasında ayırıcı hat sınır olarak belirledi. Ne dedi? Bizimle onlar arasındaki ahd nedir? Sınır namazın terkidir dedi Nebi sallallahu aleyhi ikincisi en-salatu ruknun min arkane'l Namaz İslam'ın rukunlarından bir rükundur. Ve sahibini dinden çıkartır dediler. لِأَنَّهُ هَدَمَ رُقْنًا Çünkü ne olur? Bir şart yok olursa imanda ne olacak? imanın şartlarından biri yok olursa imanda yok olacak, ortadan kalkacak. بِخِلَافِ اِطْلَاقُ الْكُفْرِ عَلَى مَنْ فَعَلَ فِعَلًا مِنْ اَفْعَلِ الْكُفْرِ Diğer işte e, mutlak manada kullanılan küfür lafızları var ya. Bizim ne yapmamız lazım? Bu hadislerde gelen lafızları ona hamletmemiz lazım dediler. Anne hunaka nususun ohra delalet ala kufr tarikus mille sadece bu hadisler değil dediler. Bunun haricinde başka Kur'an'dan da deliller var ki namazı terk edenin kâfir olacağına sahabenin icması da bunlarda bu görüşü destekleyen başka bir delil başka bir karine Başka bir delil Allah Hazza ve Celle şöyle dedi. Yani bu kafir olur diyenler şunu delil getirdiler. Ve entabu ve aka musalla ve Eğer tövbe eder, nereden? Şirkten tövbe ederseler. Ve namazı kılar, zekatı verirseler o zaman dinde kardeşlerinizdirler. Fe <gülüyor> ihwanukum Ama ne şartı? Şirkten tövbe, namazı kılıp zekatı verirseler dinde kardeşlerinizdir. Dediler ki burada kardeşliğin sabit olması için ne şartı koşuldu? Şirkten tövbe etmek, namazı yerine getirmek. Öyleyse dediler namazın terki nedir? Küfürdür diye iddiada bulundular. Tekfir etmeyenler de bu ayete şöyle reddik ettiler. Eğer sizin bu deliğiniz mantıkla hareket edersek zekat vermeyenler de kafir olur dediler. Yani adam zekatın farziyetini kabul etse ve zekatı vermese kafir olur o zaman sizin mantığınıza göre dediler. Halbuki şu hadise muhaliftir bu dediler. Hangi hadis? Nebi Salih Sallam e, zekatı vermeyenler hakkında diyor ki ثُمَّ yara سَب۪ي لَهُ اِمَّا اِلَى ve وَا اِمَّا اِلَنَّةِ Allah dilerse ona cennet yolunu gösterir, dilerse cehennem yolunu. Yani Allah dilerse affeder, dilerse affetmez. وَهَذَا بَعْدَ ذِكْرُ وَقُوبَةُ مَانِيَ زَكَةٍ Zekatı vermeyenin, Cezası noktasında Nebis bilsen bunu zikretti. E demek ki ne değil zeki atın mutlak anlamdaki terki küfür değil. Tabi kısımları var. Yani Ebubekir radıyallahu zekat vermeyenlerle savaşıyor. Biz burada farziyetini kabul edip sadece ya bu günahtır. Ben ne yapayım? Nefsimi ağır geliyor. Vermiyorum diyor adam. Bu adamın cezası nedir? Allah dilerse affeder, dilerse affetmez. Bu delilden dolayı dediler ki buradaki namazı kılarsalar dinle kardeşlerinizdir. Yani namazı terk etti derlerse namazı kılmazlarsa dinle kardeşleriniz değil dediler manasında kullanmamıştır Allah ze ve celle dediler. Kafir olur diyenler gene şöyle dediler. İnne kufru terkesalahu kavlu cumhurus sahabe. Namazı terk edenin kafir olacağı sahabenin cumhurunun görüşüdür dediler. Az önce rivayet ettiğimiz Abdullah İbn Şakik'in sözü tabiinden. Gene Ömer İbnü'l Kattab diyor ki: "Naam, evet. Ve la hazzâ fi'l İslam limen terkâ's Namazı terk edenin İslam'dan hiçbir pay yoktur dedi Ömer radıyallahu anhu. Ve قال İbn Mesud radıyallahu anhu: "Man lam yusalli fe la dîn Namaz kılmayanın dini yoktur dedi İbn Mesud. Ve قال Ebu Darda: "La îmânen limen Namazı olmayanın İmanı yoktur dedi Ebu Derda. Bunların hepsi bir tanesi hasen senetle gelmiş. Diğeri sahih senetle gelmiş. Ömer İbnül Hattab'dan gelen söz. İbn-i dayandırılan söz ise senet olarak fazla kavi güçlü değil. Ama ortada ne var? Sahih bir rivayt var. Abdullah İbn-i Çakık'tan gelen bu ümmetin yani sahabenin cumhurunun namazı terk edenin küfürüne hükmettiğine dair ne var? Açık bir nas var. Biz biliyoruz ki hüccet nedir İslam'da? Kur'an Sünnet ve icma değil mi? Ki sahabenin icması nedir dinde? Hüccettir. Niye onlar? Peygamberin talebelerler. Onların icma ettiği, ihtilaf etmediği bir mesele de dinde nedir? Hüccettir. O yüzden onların burada icması sabit olduktan sonra hiçbir alimin kavline, hiçbir topluluğun sözüne bakılmaz. Öyle ki onlardan sonra bütün ümmet icma etsin namazı terk eden kafir olmaz diye onların icmasının önüne hiçbir icma geçirilmez. Şimdi bu kadar karşılaştırdıktan sonra delilleri bizim tercih ettiğimiz racih görüş bu uyku kabulde. <gülüyor> bu mesele ilk önce şu bilinmesi gerekir. Kesin bu doğrudur denebilecek bir mesele değil. Yani. Gerçekten Naslar bir bu tarafa sanki işaret ediyor. Sanki bir bu tarafa işaret ediyor. Yalnız bizim burada bizim burada meylettiğimiz racih olan görüş hangisidir? Namazı terk edenin kafir olacağı görüşüdür. Bu da az önce saydığımız alimlerin ulemadan bir çoğunun görüşü de var bu meselede. Saydık tabiinden ve 4 mezhep imamlarından bu görüşe meyledenlerin isimlerini. Yalnız böyle bir adam İslam devletinde namazı terk eden bir adam ne yapılır? Hatten kafir olmaz diyenlere göre de öldürülür. Yani hat olsun, tazir olsun insanlar böyle bir günaha meyletmesinler diye namaz kılmayan ne yapılır? Öldürülür ama Müslümanların mezarlığına gömülür, cenaze namazı kılınır. İmam Ahmed'in mezhebine göre de ne yapılır? Ve İmam Şafir'den gelen diğer görüşe göre öldürülür, Müslümanların mezarlığına gömülmez. Müslüman gibi ölüsüne muamele yapılmaz. Bir de burada şöyle bir nokta var, bir tembihte bulunmak lazım. El-maqsudu bi-terk-ü-salâ-el-mahkum bi-kufri, küfrüne hükmedilen namazı terk etmenin meselesi. Manken müsirran ala terkiha. Namazı terk etmekte ısrar eden kişi içindir. La yus, yusalli kad iman bi annaha vacibe. Vacipliğini iman ettiği halde bazı rekat şeyleri terk ediyor, bazı vakitleri mesela adam sabah öğle kılmış, ikindiyi kaçırmış, akşam yatsıyı kılmış. Adam mesela 4 vakit kılmış, yatsıyı kılmamış. Adam öğleni kılmamış diğer rekatları. Yani adam kılıyor genelde. Ama bir vakit, iki vakit şey yapmış, aksatmış. Bunun küfrüne hükmetmemiş ulemadan kimse. Niye? Bir hadis var. O hadiste diyor ki, kulun farzları eksik gelirse Allah der ki kulumun nafilelerine bakın der diyor. Hmm. Nafilelerden farzlar tamamlanır. Ve şöyle bir kavle gitmiş bazı ulemalar. Eğer demişler hani kıldığı namazlar kılmadığından fazla ise o kıldığı namazlarda nafile kılıyor ya işte öğlen ilk sünneti, son sünneti sabahın sünneti. Umulur ki o sünnetlerle bu eksikler tamamlanır ve bu kişi kafir olmaz demişler. Vallahu alem. En doğru görüşü Allah bilir. Şimdi burada ne olacak peki? Namaz kılmenin hükmü <gülüyor> Ennahu yuqtal hatta kafir olmaz diyenlere göre hat olarak öldürülür dedik. Ve indel Malikiyye ve Şafiiyye onlar diyorlar ki yutalub bi eda'sana izada kal vakit. Mesela vakit çıkana kadar ondan namazı kılması istenir. Şafiler ve Malikiler böyle diyor. Vakit çıkana kadar baktın vakit çıktı, adam hala namazı kılmıyor. Ne yapılır bu adam? Hat olarak öldürülür. Tevbe çağrıldıktan sonra. Bazı Hanbelilere göre hani bazı Hanbeliler de tekfir etmemişler yine namazı terk edeni. Onlar da denir ki "Salli ve illa qatelnaker. Namaz kıl yoksa seni öldüreceğiz denir. Ve ensalle E namaz kılsa va illa ama yok baktın imtina ettin namaz kılmaktan o vakit çıkana kadar o zaman öldürülür. Wala yuqtal hatta yahbas yahbas 3. 3 gün hapsedilir. Yani üç gün hapisten sonra öldürülür demişler. Hani aklı başına gelir, belki rucu eder, döner, tekrardan namazını kılar diye vakit verilir demişler. Başka bir görüş Bu katil olmaz diyenlerden Ennahu la yuhtal ve innama yuazru ve yahbisu hatta yamut aw O adam öldürülmez ama hapsedilir. Ona dayak atılır, tazir cezası uygulanır ta ki ne yapsın diye geri dönsün namaz. Namaz kılana kadar bu hal üzere devam edilir. Öldürülmez demişler. Çünkü Allah azze ve celle kimin kanını helal kıldı? Nebi sallallahu aleyhi ne diyor? La yahillu dami muremin muslim. Yeşhedü en la ilaha illallah ve enni rasulullah illa bi La ilaha illallah Muhammed Resulullah diye bir Müslüman'ın kanı ancak şu 3 şekilde helal olur diyor nebi sallallahu aleyhi ve o hadiste nebi sallallahu aleyhi selam seibuz zani zina yapan el katlu bin nefsi nefsi öldüren yani bir adamı bile bile öldüren sebepsiz yere savaş hali olmadan başka haller olmadan bir de cemaatten ayrılan Bu üç kişi yani cemaatten ayrılan dini terk eden diye tefsir ediyor hadis alimleri İrtidat eden yani. Mürted, zinakar ve adamı bilerek öldüren haksız yere. Bu üç kişinin kanı helaldir diyor. E diyor namaz da bu üç şeyden biri değil. O yüzden öldürülmez demişler. Ne yapılır namazı terk eden adam? Namazı kılana kadar hapsedilir ve dövülür. Tazir cezası verilir. Ta ki namazı kılana kadar demişler. E onun küfrüne hükmedenler zaten orası malum. Ona mürted ahkama uygulanır demişler. mürtet İslam'dan döndüğü vakitten itibaren tövbeye çağrılır. Tövbe etmezse ne yapılır? boynu vurulur. E tabi ne olur buna binaen? Bazı hükümler terettüp eder. Eğer namaz kılmayan kafir ise ne olur? E, evlatlarını evlendiremez. Mesela adam namaz kılmıyorsa, kızı Müslümansa kızını nikahlayamaz. Öyle değil mi? Velisi kızın kimdir? Babasıdır. E kafir olursa velayet ne yapar kafirden? düşer kızının nikahlayamaz. Ya da la yeritu ve yurafu li kavli alestu zanne varis olabilir ne de ona mirasçı olunur. La yer kafir. İşte kafir müslümana mirasçı olamaz. Varal kafirul müslüman olamaz. Tabi burada harbi ise olamaz demiş. Ahkam ehli zimmede İbnül Kayyim falan bayağı bir alimin kavli var. Ama sonuç olarak kafirden ne alınmaz? Harbi kafirden miras alınmaz. Mekke'ye girişi ne olur? Haram olur. Kafirin Mekke'ye girişi haramdır. Tahrim-i zebihetahu, kestiği haram olur o dakikadan sonra. Bi khilafil muslim vel kitabi, Müslüman'ın ve kitap ehlinin kestiğinin tersine. Çünkü kimin kestiği helal? Müslüman ve ehli kitabın kestikleri. Hayvanlar bize helal. Onun dışında müşlim ve mürtedin kestiği nedir? Haramdır. لَا يُسَلَّ عَلَيْهِ بَعْدِ مَوْتِهِ Ölümünden sonra ne yapılmaz? Cenaze namazı kılınmaz. Gene Müslüman kadınlarla bu adam ne yapılmaz? Nikahlandırılmaz, evlendirilmez, namaz kılmayan adam. Peki namaz kime vaciptir? كُلُّ اَقِلْ بَالِخِ ذَكَرْ اَوْ اُنْسَ Her akli, akıl bali olmuş. Yani ihtilam olmuş. Akıl bali yaşına ulaşmış. Ne? Ergenliğe girmiş. İhtilam olmaya başlamış. Yani erkeksi rüyalanmaya başlamış uykusunda işte zekerinden meli çıkarsa ya da kadın aynı şekilde ihtilem olursa bu ne olur? İster köle olsun ister hür olsun bunun üzerine namaz vaciptir. <gülüyor> yani akıldan kastığımız nedir? <gülüyor> Kişiye namazın vacip olmasının şartıdır. Mesela adam mecnunsa deliyse öyle değil mi? Mecnun aklı yerinde değil ne yaptığının farkında değil buna ne değil? Forde niye şu hadisten dolayı icma ile böyle rafu'l kalem antalet kalem 3 kişiden kaldırıldı diye nebi sallallahu aleyhi ve sellem kim anin neyhi hatta yesteyqit uyanana kadar uyuyandan o sabi hatta yok bir yani büyüyene kadar çocuktan sabiden yani ihtilama ulaşana kadar vanil mecnun hatta ya yaql ya akıllanana kadar mecnundan kalem kaldırılmıştır diyor nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne bir salsam eğer biriniz namazı unutur ve uykuya kalırsa Felyu Sal hatırladığı zaman ne yapsın namazı kılsın diyor. Ne zaman vacip oluyor namaz? Akıl yerine Çünkü uyku hali nedir? aklın gitmesidir mecnunun bir çeşidi de öyle değil mi? Uyku derken vacip olur mu üzerimize? yok. Ne zaman aklımız yerine geldi uykudan uyandık baktık namaz geçmiş, O anda ne yapacağız? Namaz bizim üzerimize vacip olduğu için o vacibi vakti çıkmadan yerine getireceğiz. Efendim? O zaman harama düşmüş olur. Günah, büyük bir günah işlemiş olur. Peki bu namaza terettüp eden başka bir mesele ne? O da çocuğa bunu talim etmek, öğretmek. Az önce konuşmuştuk ya dersten önce. Nebis as-smer rusabi bi sala ibni seb'asinin 7 yaşına geldiği zaman çocuğunuza ne yapın diyor? Namazı emredin. Vadribu aleiha ibnu ashar. 10 yaşına ulaştı mı da vurun diyor Nebis as. Yani vurarak bunu alıştırın. 7-8 yaş nedir zaten? Temiz yaşıdır. Ne demek temiz İyi kötüden ayırabiliyor çocuk. Ya bu kötüdür dediğinde anlıyor. Bu iyi şeydir dediğinde bak işte yalan söylemek kötülüktür. Doğru konuşmak güzelliktir, iyiliktir diye çocuk ne yapabilir? Aid edebilir. Temyizleşene ulaştığında çocuğa nasihat edilir. Hadi yavrum beraber namaz kılalım. 10 yaşına geldiğinde de kılmıyorsa çocuk ne yapılır? Dövülür o zaman. Mezhebul cemu' cumhur, cumhurun mezhebi şu el-Hanefi ve Şafii ve Hanabiler. Hanbeliler, Şafiler ve Hanifiler diyor ve emmel Malikiyye fehamil fehamilu el-emr fi hadi'l hadis ala nadbu ve'l istihbab. Yani Malikiler demiş ki müstehaptır bunu yapmak. Yani çocuğa 7 yaşında şeyi emretmek, namazı emredip 10 yaşına geldiğimi dövmek kişinin üzerine müstehaptır. Cumhur ise ne demişler? Vaciptir demişler. Yani baba bunu yapmaz ise ne olur? Günahkar olur. Günah kazanır yani. Peki namazın vakitleri? Salavatil mefruda fil yevmi ve leyle khams. Gece ve gündüz namaz 5 vakit. Malum geçeceğiz buralar hızlı hızlı. Sabah, öyle akşam, ikinci yatsın şeklinde. Bunların farzlığı ne oldu? İcma olarak ümmette nakl olundu. Şimdi bazı mealciler var. Burada şu nokta önemli. Vak namazın vakitleri noktasında. Bazı mealciler diyorlar ki Kur'an'da 5 vakit namaz yok diyorlar. Yani Kur'an'da 3 vakit geçiyor. Özellikle Şia'dan etkilenen, mutezini düşünenler Kur'an'da 3 vakit namaz var diyor. Halbuki onlar Kur'an'dan haberdar değiller. Kur'an'da 5 vakit namazdan da bahsetmiş. Gale İbni Abbas İbni Abbas radiyallahu anhu'ya soruluyor. Kur'an'da 5 vakit namazı buldun mu diye. O da diyor ki naam evet. Thumme aleyhi şu ayeti okudu. Fesubhanallahine tumsun Akşamladığınızda Allah'a tesbih yani e, subhane tenzih edin. Bu akşam namazıdır dedi El-Magrib. Ve sabahladığınızda bu da fecir yani sabah namazı vaktidir dedi. Ve'l-aşiyen başka bir ayette bu da ikindi namazıdır dedi. Ve hîne tuzhurun burada da öğlen namazı الاشى, ve minberdi salat'il eşa ve yatsı namazından sonra diyor ayette. Gene bu da yatsı. Yani Kur'an'da 5 vakitte neydir? Mevcuttur İbn Abbas'ın söylediği gibi. Bazı işte kelamcıların söylediği gibi Kur'an'da işte 3 vakit namaz var. 5 vakit namazı biz bulamıyoruz diyorlar sünnet inkarcıları. Kur'an'da elhamdülillah 5 vakit namazda nedir? Mevcuttur. Şimdi namazın vakitleri yani öğlen ne zaman girer, ikindi ne zaman, akşamın vakti nedir? Her zaman saat bulamayız. Vele ki biz dağa gittik mesela. Yani hep şehir şartlarıyla her şeyi ölçmeyin. Dağa gittik, bayıra gittik, pikniğe, kampa gittik saat yok yanımızda vakitleri nasıl ölçeceğiz hangi vakitte öğle girer Allah göstermesin veya hapse düştü Müslüman hangi vakitlerde öğlen olur içinde olur İnşallah bu mesele gideceğiz ama uzun hafta inşallah buna devam edelim sözlerimizde bir güzellik varsa Allah versün sözlerinin güzelliğinden bir kötülük varsa nefsinden ve şeytanlamdır buhir <gülüyor> dava yani hemilla aleminhan Allahu bendik aşağıtı